ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله اعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون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 وما يطع الله ظرسول ف فاز فوز عظمة أمما بعد فإن أصدق الحديثِ كتاب الله وَخير له هدي محمد صل الله عليه ووسلم ووشَّ الأمور محثاتها وَكل محتة بد وكل دعة بالله وكل باللة في النار أ ضع أ استتم Rabbim inşallah bugün de bizlere böyle bir fırsat verdi. Bir hadisi daha, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisini daha inşallah işlemeye çalışacağız. Allah azze ve celle en güzel şekilde istifade etmeyi, en yakın zamanda dinleyeceğimiz hadisleri ve ayetleri hayatımıza dökmeyi bizlere nasip etsin. Okuyacağımız hadis de inşallah hayatımızın bu hadisle alakalı eksik kalan kısmını tamamlayıcı olur. Hadisten bizimle alakalı kısımları en güzel şekilde alıp hayatımıza da en güzel şekilde geçirmeyi Rabbimizlere nasip etsin. Güzel bir şekilde dinleyelim inşallah. Adnan abi herhalde dinarın arkasındaki. Abi orada uyursun sen. Bu tarafa doğru gel. Orada uyursun sen. Hadi. <gülakat> <gülakat> Hatibin yüzüne bakmak, gözüne bakmak, ders istifadesinde en etkili yøntemlerden birisi. Sen diren artesina geçmişsiniz, gözükenysen. Evet. Annuhirat ibn Şu'me, Şu'be kale kale kale nebiyu sallallahu aleyhi ve sellem inna allaha harrama aleykum hukukal ummehâd ve ve'til benâd ve mena'a ve hâd ve kerihalekum kile ve kale ve mal diye sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis buyurmuş. Bukhari, Müslim, birkaç hadis kitabında da bu hadis geçmekte. Hadiste Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah azze ve celle'nin haram kıldığı bazı vasıflardan bazı amellerden bahsetmekte. Ümmetine bu anlatılacak şeyler haram kılınmıştır. Ümmeti bu amellerden uzak durmak zorundadır. Birincisi diyor ki muhakkak ki Allah azze ve celle size analara isyan etmeyi annelerinize isyan etmeyi, karşı gelmeyi haram kılmıştır. Ummuhat kelimesi, ilk baktığımız zaman da sadece anneyi kapsayan bir kelimedir. Analara isyanı Allah Azze ve Celle haram kılmıştır. Annelerin kalbini kırmayı, onları incitmeyi Allah Azze ve Celle tüm müminlere yasaklamıştır. Peki, yani annelere isyan kılmıştır etmek, karşı çıkmak haram da babalara değil mi? Tabii ki böyle bir şey yok. Allah Resulü Aleyhisselam burada ümmuhat kelimesini kullanmış ama burada babalara da aynı şekilde kastedilmiştir Peki niçin hadiste ümmuhat kelimesi geldi yani anne kelimesi geldi de baba kelimesi gelmedi? Bunun birkaç e, sebebini açıklayabiliriz. Birincisi anneye karşı gelmek kolaydır. Anne güçsüz ve zayıf bir varlıktır. Anne güçsüz ve zayıf bir varlıktır. Kendisine karşı gelmek kolaydır. Karşı geldiği zaman bir güçle o karşılığı bastıracak bir güce sahibi olmadığından dolayı tamamıyla evladın çocuğun kendi inspiratifine kalmıştır. Anneye karşı muamelesi. Bu birinci sebebi. Böyle bir zayıf ve güçsüz varlığın karşısında insanlar dikkatli olsunlar diye Allah Azze özellikle anne kelimesini kullanmıştır. İkincisi anne bayan bir varlık olduğu için Allah Azze kendilerini farklı bir fıtratla yaratmıştır. Duygusal ve ince varlıklardır. Bunu herkes bilir yani. Fıtrat olarak erkeklerden farklı bir yapıya sahiplerdir ve duygusal varlıklardır. Onun için babaya belki çok ağır laflardan kullansam baba alınmaz ama annenin senin en ufak lafından dahi kırılabilir, incinebilir. Onun için buna bir fiil daha fazla önem göstermek için Allah peygamesi aleyhissellem ümmuhat kelimesini, yani anne kelimesini hadiste kullanmıştır. Bir de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem niçin babaya anneye itaati babanın önünde getirmiştir? Baba ismini kullanmamıştır da anne ismini kullanmıştır. Çünkü genel manada Çocukla alakalı en büyük fedakarlığı anne yapmıştır, baba yapmamıştır. Fedakarlığı daha mutlu olarak karnına ilk düştüğü andan itibaren başlamış ve blu çağa girinceye kadar hatta hatta olgunlaşma çağı dediğimiz o çağa gelinceye kadar devamlı anne evladın üzerine titremiştir... Ama baba belki hiç umurunda bile olmamıştır. Onun için anne evlada nispetle babadan daha önce gelir. Diyor ki Allah ayette Hamelethu umuhu vehnen ala vehnin Vefisaluhu fii amey Annesi onu Sıkıntılık üzerine sıkıntılıkla Taşıdı Zorluk üzerine zorlukla taşıdı Anne ilk önce Karnında doğuracağ Kocuk 9 ay taşıdı ki Bu 9 ay zaman zarf zarfiyetinde Bir sıkıntı çekti Bir darlık çekti Bir zorluk çekti Bu kesinlikle inkar edilmeyen bir şeydir Ve doğduktan sonra ise iki sene boyunca çocuğunu emzirdi. 2 sene boyunca uyumadı. Gece kalktı. Karnını doyurdu. Hastalandı. Hastaneye götürdü. Uykusunu böldü. Yemeğini böldü. Ve üzerine titreyerek yetiştirdi. Resulullah Sase'nin bir hadiste e, annenizi sırtınızı alıp hac yaptırsanız, umre yaptırsanız, tavafınızı sayınızı yaptırsanız kesinlikle annenizin hakkını ödeyemezsiniz diye de buyurmuştur. Onun için yani birkaç tane hikmeti var ki Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem ümmuhat kelimesini kullanmış, valide kelimesini kullanmamış, aba kelimesi, baba manasına gelen aba kelimesini kullanmamış, özellikle anneler kelimesini kullanmış, annelere isyan etmek, karşı çıkmak ondan dolayı haram kılınmıştır. Allah azze ve bizlere en güzel şekilde annemize ve babamıza muamele yapan, onlar vesilesiyle cenneti kazanan kullarından kılsın. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir hadislerinde cenneti kazanacak sınıflar açıklarken bir kısımda da diyor ki annesi veya babası ve ikisinden herhangi birisi kendi yanında yaşlandığı halde yaşlandığı halde onların rızasını alamayan kişi rızası alıyorsa cenneti kazandı. Rızasını alamayan kişiye diyor cehennem gereklidir. Veya o kişi burnu üstü cehenneme girsin diye bir bedduası da var. Onun için Kişi annesinin babasının rızasını alırsa inşallah İslam üzere de bir gidişatı varsa cennete girmesine büyük bir vesiledir annenin ve babanın rızasını almak. Evet bazı hadislerde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu tip ibarelerde hani tekli kullanıp veya eş manasına gelen kelimenin bir kısmını kullanıp diğerini de hükmü içine sokmuştur ki anne ve baba bu şekildedir. Yani hadiste anneler geçmesine rağmen... Hitap ise babaları da içine almıştır. Hem annelere hem de babalara karşı çıkmak, isyan etmek dinen şer'an caiz olmayan bir şeydir. Ta ki tabi bunun sınırı, sınırı var. Sınırına biraz sonra inşallah geleceğiz. Kur'an ve sünnette ana babaya itaat hususunda çok delil gelmiştir. Anne babanın hakkıyla alakalı çok delil gelmiştir. Hatta bazen bazı insanlar için anne hakkı veyahut baba hakkı kişiyi cihattan dahi engellemiştir. Bazı kişiler için, bazı özel durumlarda kişinin cihadına dahi mani olmuştur. Bir gün gençlerden bir sahabe Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanına gider ve cihada çıkmak için izin ister. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de der ki, Annen bakılmaya ihtiyaç duyulan, bakıma ihtiyaç duyulan annen var mı? Der ki, evet ey Allah'ımız benim yaşlı bir annem var. Bakıma ihtiyaç duyam ve kendisinden başka da hiç kimse yok. Bakıma ihtiyaç duyan, kendisinden başka hiçbir kimse yok. Diyor ki git annene bak aynı cihad etmiş gibi sevap alacaksın. Yani öyle bir durum varsa kişi cihada çıkacağım ben işte cihaz farzayın oldu. Allah'ın emrini yerine getirmek istiyorum. Bu hususta anne de baba da dinlenilmez deyip çekip giderse geride de annesine babasına bakacak kimse yoksa onları yüz yüzüstü bırakmış gitmişse tabi bu da onun vebali olmuştur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem burada anne ve babaya sahip çıkılması için, yüz üstü onların bırakılmaması için, evden atılmaması, tekmedenmemesi için cihada denk bir amel olarak anne babaya itaatı, anne babaya bakmaya, bakmayı zikretmiştir. Dikkat edelim şimdi. Burada bizim anne babalarımıza olan sevgilerimiz, muameleniz, üzerlerine titrememiz Rahim yoluyla, onlar bizim annemiz, babamız yoluyla değil, Allah Azze ve Celle ve Resulü bize emrettiği içindir. Eğer biz, anne babaya itaat ve sevgi hususunda, bakma hususunda, muamele hususunda, şeriatın nassıyla olaya muamele edersek, kesinlikle annemize ve babamıza karşı gelmeyiz, onların rızasını alırız. Ama biz sadece meselede, İşte beni doğuran kadındır. Bu da benim babamdır. Akrabalık bağı, rahim bağı yönüyle bir sevgi ve bir yakınlık beslersek yeri geldiği zaman onları çiğneyemeyiz. Ama Allah azze ve celle yeri geldiği zaman çiğnememizi, çiğnememizi isteyecek. Yeri geldiği zaman çiğneyebilmemiz için yeri geldiği zaman sözlerini dinlememiz gerektiği yerde onlara itaat etmememiz için bu alakayı güzel kurmak lazım. Güzel düşünmek lazım. Yani biz annemize babamızı Niçin bu kadar çok seviyoruz? Niçin onlara itaat ediyoruz? Rabbimiz bize emrettiği için. Yoksa rahim bağı olduğu için, annemiz ve babamız olduğu için değil. Eğer Rabbimizin dediği için seversek, yeri geldiğinde yine bize bu emri veren Rabbimizin diğer emriyle onlara itaat etmeyeceğiz. Allah Azze ve Celle diyor ki ayetinde, وَاِنْ وَا جَاهَدَاكَ عَلَى أَنْ تُشُرِكَ بِهِ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٍ فَلَا كُطِعْهُمَا onlardan herhangi birisi Allah'a şirk koşman hususunda bana şirk koşman hususunda diyor Allah Teala. Allah'a şirk koşma hususunda yanlarında ilim olmayan bir hususta seni zorlarlarsa Allah'a şirk koşmasın felakuttu anhuma annara itaat etme. Eğer biz bu ayeti bilmesek ve biz annemize ve babamıza yani annelik ve babalık gönülden sevgi beslesek, onlara devamlı itaat edileceği düşüncesinde olsak, Allah'ın emrini bilmesek bu hususta o zaman kesinlikle Onların açılacağı geldiği vakitte onları aşamayız. Onun için bizim annemize ve babamıza olan sevgimiz Allah'ın emri doğrultusunda, Resulünün isteği doğrultusunda olması lazım. Onlara şirk hususunda, Allah'a isyan hususunda, Allah'ın emirlerini çiğneme hususunda itaat etme. وَصَاحِبُهُمَا كِدْ دُّنْيَا مَعْرُوفَ Ama diyor onlara dünyadayken güzel bir şekilde muamele et. Onlara marufla arkadaşlık yapırsın. Onlara muamelen çok güzel olur. Anneler babalar kafir veya müşrik dahi olsa muamele kesinlikle kötü yapmayacağız. Ama şirklerine davet ederlerse bizi Allah'tan uzaklaştırmaya çalışırlar, çalışırlarsa onlara hususta itaat etmeyeceğiz. Onun için anne baba ahkamı hukuku gerçekten e, gündemimizin büyük bir kısmını oluşturan bir e, konu Allah Azze ve Celle en güzel şekilde kendilerinin üzerinden cenneti kazanan kullardan bizleri kılsın. Hadisin diğer bizimle alakalı bize haram kılınmış ikinci meselesi ise o vatil banat o da kız çocuklarını diri diri toprağa gömme olayı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunu da ümmetine yasaklamıştır. Şimdi birincisi hadisteki asıl maksat ki üzerine mevzurun meselenin gelmiş olduğu maksat cahiliye topluluğundayken insanlar kızlarını diri diri toprağa gömerlerdi. 3 ve 5 yaşlarında 7 yaşlarındaki kızlarını en güzel elbiselerini bayramlık elbiselerini giydirirler. Saçlarını güzel bir şekilde tararlar. En güzel kokularını sürerler ve onları ya dayıya ya teyzeye ya amcaya gidiyor diye veya ormanda oyuna götürüyorum neticesinde evden çıkartırlar. Ve çığlıklar eşliğinde çocuklarını, kız çocuklarını gömerlerdi. İlk kasıt bu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ümmetine bunu yasaklamış. Ama bizler biliyoruz ki Allah azze ve celle'nin ayetleri de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hadisleri de kıyamete kadar hükümleri baki kalan hadisler ve ayetlerdir. Hükümleri bakidir. O dönemde diri diri toprağa, kız çocuğunu toprağa gömmek vardı. Hükümleri Bu dönemde ne var? Buna benzer. Bu dönemde ise çocuklar rahme düştükten sonra Allah azze ve Celle kendilerine bir ecel takdir ettikten sonra bir ruh üfledikten sonra işte diri diri çocuğu kürtajla veya doğum kontrol haplarıyla veya herhangi teknolojik diğer isimler adı altında çocukları aldırmak da aynı şekilde diri diri çocuğu toprağa gömmek gibidir. Hiçbir farkı yoktur. Şimdi biz Bu hadiseyi duyduğumuz zaman vay be diri diri kız çocukları toprağa gömüyorlarmış bu kadar vicdansızlık olur mu deriz duyduğumuz zaman öyle diyoruz. Ve böyle bu sayıların bu vakıyanın sayısı belki yüzdü belki iki yüzdü, yüzdü. Günümüzde günümüzde Allah'ın takdir etmiş oldukları çocukları rahimlerden alanlar belki sadece Türkçe olarak söyleyeyim günde belki 500 tane bu ameliyatla hastanelere başvuranlar var. Asıl katlayan burada yani. Asıl katlayan işler hadis olacak durum burada. Resulullah'tan hadis söylemiş, haram kılındı, halan kılındı. İlla diri diri toprağın altına gömmek değil ki bu. işte geçimsizlikten dolayı, geçim korkusundan dolayı, işte bakamazsak bu çocukların eğitimi, giyin, okşamı nasıl olacak gibi düşüncelerden dolayı işte bir yaptık bir cahillik deyip gidip ee, çocuğu aldırmak tamamıyla haram kılınmış bir mevzudur. Allah Azze Celle, Müslümanları bu husustan sakındırsın. Yani bir kürtaj yas yasası çıkartacaklardı millet birbirini kırdı şu devlette. Müslüman adı altında gezinen bir devlette o layıklar faşistler kürtaj ismini duyunca nasıl böyle bir hürriyetimiz bizim engellenebilir bu bizim hürriyetimiz istediğimizi yaparız deyip piyasaya saldırdılar. Yani düşünün Müslüman toplumunda diri diri nasıl çocuklar toprağa gömülüyor bunu biz şu an yaşamaktayız. Üçüncü yine e, hadise e, muhalif olmayan ve vakiyamızda yaşadığımız olaylardan birisi ise bu bence bu ikisinden daha fazla hem daha büyük bir katliam hem de daha fazla büyük bir suç ki milyonlarca yaşayan hem çocuk kız çocuklarımızı hem de erkek çocuklarımızı Kur'an ve sünnetten, İslam'dan, Allah'ın dininden uzak tutarak Allah'ın dinleri dini kendisine unutturarak öyle bir hayat yaşatırken diri oldukları halde onlara dünyada ölümü tattırmak. Diri diri toprağa gömme yüzlerce oluyordu. İşte kadınların karınlarından kürtaj da vesaire şeylerle çocukların alınması binlerce oluyor ama bugün bugün çocukların cahilleştirilip İslam'dan uzaklaştırılması Okuldaki gördükleri derslerle tamamen İslami değil de layık bir sistemde eğitim aldıklarından dolayı ise milyonlarca çocuğumuz, milyonlarca gencimiz kesinlikle İslam'dan uzaklaştırılmış, diri bir şekilde üzerlerine toprak atılmış manasına gelmektedir. Ne yazık ki. Sizce hangisi acı ki 3 yaşında 5 yaşında toprağın altına gömülen çocuk Allah'ın izniyle yarın ahirette cennete girecek. Çünkü onun herhangi bir suçu kabahati yoktu babasının yapmış olduğu işlerle hayatına son verildi Allah Azze ve Celle, Farklı bir iki söz söyleyen alimler var ama genel manada çocuk yaşta ölenlerin cennete gireceği ile alakalı rivayetler daha fazla. Şimdi toprağa diri diri gömülenler cennette. Toprağa gömülmeyen, toprağa gömülenlere de vahşetle, işkenceyle eziyetle bakan insanlar ise kendi çocuklarını Kur'an ve sünnetten uzak bir şekilde yetiştirerek İslam'dan ve Allah'ın dininden uzak bir hayat onlara vererek kendilerine hem dünyada hem de ahirette ebedi cehenneme girmelerine sebep olmaları mı sizce daha kötü. Birisi dünyadayken bir beş dakikalık bir acı çekti yarın ahirette cennette. Diğeri ise hem dünyasında hem de ahiretinde Allah muhafaza ebedi cehennemde. Müslüman olmayanların çocuklarda cennete mi gidiyor? Müslüman olmayanların çocuklarda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki doğan çocuk İslam fıtratı üzerine doğar. Yahudi, Hristiyan, Mecusi ne olursa olsun doğan çocuk İslam fıtratı üzerine doğar. Sonra diyor annesi babası Yahudileştirir veyahut Hristiyanlaştırır veya Mecusileştirir. Yani doğan çocukların hepsi İslam fıtratı üzerine doğduğu için o yaşta ölürlerse inşallah onlar cennete girecekler. Şimdi Allah Azze ve Kur'an ve Sünnetin kişinin hayatında olmayan hayatı ölü bir hayat olarak nitelendirmiş. Eğer bir kişinin hayatında Kur'an ve Sünnet yoksa vahi yoksa Allah ve Resulü yoksa, din yoksa o kişi cansız bir hayat yaşamaktadır. Allah Azze ve Celle diyor ki ayette, Ey iman edenler, size hayat kazandırmak için, sizi yaşatmak için Allah ve Resulü sizi çağırdığı zaman, çağırdığı zaman icabet edin. O zaman, Allah'a ve Resulüne icabet etmeyenler demek ki yaşamı göremeyecekler. Hakiki manadaki yaşamı görmeyecekler. Ayakları üzerinde bir hayat sürecekler ama o hayat gerçekten üzerine toprak atılan bir hayat olmuş olacak. Diğer bir ayette Allah Azze ve Celle Kur'an'ı vahyi ruha benzetiyor. İşimizden sana bir ruh gönderdik ki ruhtan buradaki kasıt vahidir Kur'an'dır. Kur'ansız bir hayatta ise ruh yoktur. Ruhsuz hayatta ölü gibidir. Yani diri diri topla, toprağa gömülen üzerine toprak atılmış bir çocuğun hali gibidir. Allah muhafaza. Gündemimizde bu tip şeyler var. Rabbim bizlere en güzel şekilde çocuklarımızı yetiştirmeyi, Kur'an ve sünniye, sünnet terbiyesiyle onları terbiye etmeyi hepimize nasip etsin. Tekbir suresinde diyor ki Allah Azze ve Celle, diri diri toprağa gömülen çocuklarla alakalı Ve su ilet bi min onlara denilecek ki onlara sunulacak o diri diri toprağa gömülen e, çocuklarla alakalı hangi günahtan dolayı öldürüldünüz? hangi günahtan dolayı sizler öldürüldünüz? yani öldürülmeye sizi e, öldürülmeye sebep olan günah neydi? çocuğun ne günahı olabilir ki değil mi? bir cahili adeti kız çocukları toplumda kabul edilmeyen çocuklar kız çocuğu olursa insanlar bize ne der işte soyunu sopunu devam ettirecek bir erkek çocuğu dahi yok diye insanlar arasında işte kötü bir şekilde anılacak niyetiyle kız çocuğunu öldürüp kız çocuğunu diri diri toprağa gömer. Bununla alakalı bir rivayet daha var böyle hani sebebi bunun sebebi nedirle alakalı diyorlar ki kız çocuğu işte babasının malının yarısını alıp yabancı bir erkeğe gittiği için onlar o dönemde çocuklarını gömüyorlardı. Şimdi bak bak büyüt büyüt büyüt. Belli bir yaşa geldikten sonra malının yarısını alsın. Gitsin felenceyle evlensin. Böyle bir şey diyor. Araplara ağır geldiğinden dolayı onun için kızları büyütmüyorlardı. Kızları daha çocuk yaştayken gömüyorlardı diye de bir şey söylenmiş. Şimdi Ömer radıyallahu anh tabii ki kızını gömmüş. Ömer radıyallahu anh da gömmüş. Ama Ömer radıyallahu anh'ın bir mazereti vardı. Allah Azze ve Celle de dese ki ey Ömer niçin sen çocuğunu canlı canlı toprağa verdin? Ömer radıyallahu anh'ın diyeceği cevap ya Rabbi bizler cahil bir topluluktu. Ta ki sen bize içimizden bir peygamber gönderdin ve bizler cehaletimizden kurtulduk sana iman eden kullar olduk. Bu ameli ise cahilken yaptık dese Allah Azze ve Celle mazeretini kabul edecektir ki çünkü bu husustaki cehalet mazeret sayılabilir ki Ömer radıyallahu anh da aşere-i mübeşşeredendir. Peki bizler şu anki çocuklarımızın yetiştirilmesiyle alakalı onlara Kur'an'ı ve sünneti veremememizle alakalı onlara İslam'ı, Allah'ı, dini kitabı alıştıramamamızla alakalı ne gibi bir cevabımız olabilir? Bak çocuğunu diri diri toprağa gömmüş ve sonradan hidayet bulmuş kişinin bir mazereti var Allah'a vereceği. Peki şu an günümüzde çocuk sahibi olanların Kız sahibi ve erkek sahibi olan o genç gençlerin babaları Allah Azze ne şekilde cevap verecek? Dışarıya caddelere çıktığımız zaman otobüslere bindiğimiz zaman gençlerin durumunun ne olduğunu görmekteyiz. Allah Azze Celle, gençlerimizi ıslah etsin. Evet. Hadisin üçüncü kısmı ise ve mena avahat ibaresi. Verilmesi gerekenin verilmemesi verilmemesi gerekenin de verilmesine Allah Azze ve Celle şey, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ümmetine haram kılmıştır yani ne demek yapmamız gerekeni yapmamamız yapmamamız gerekeni de yapmamız Allah Azze ve Celle'nin haramları ve helalları boyutunda meseleyi düşünebiliriz Allah Azze haramlar kılmış helallar kılmış İnsan Allah'ın haram ve helallarına hiçbir şekilde dikkat etmeden bir hayat sürerse işte Allah muhafaza bu tehdidin altına girmiş olur Haramı ve helalı Allah Azze ve Celle bizler hayatımızda dünya hayatımızda Güzel bir hayat ortaya koyalım ve Rabbimizin rızasını alalım diye Allah Azze ve Celle koymuş Ama insanın hayatında hiçbir şekilde harama ve helala dikkat yoksa işte Allah muhafaza bu tehditle karşı karşıyadır Yne Resulullah sallallahu aleyhi vellammer ve diyor ki ve kerihhe lekum ve kale ve sizlere kyle ve kale uğraşmak, boş işlerle uğraşmak, felence dedi ki, felence şöyle söyledi, felencadan şöyle duyduk gibi böyle, boş işlerle uğraşmakta kerih kılındı, kerih görüldü. Yani ümmetin, ümmetin ana derdi varken asıl davamız İslam islamken, Boş işlerle uğraşmayı Allah Azze ve Celle ve Resulü bu ümmete haram kıldı. Uğraşılacak, ilgilenilecek, peşinde koşturulacak o kadar çok önemli işler varken boş işlerle muamele yapmayı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu ümmete haram kıldı. Diğer bir e, konu ise وَكَثْرَتُ sual <السُؤال> Çok soru sormak. Sahabeler de zamanında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tarafından bu amelle alakalı nehyedilmişler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem çok soru sormaları hususunda sahabeleri engellemişti. Hatta sahabeler diyor ki bizler artık Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e soru soramaz olmuştuk. Onun için Bedevilerden Medine'nin dışından bir takım insanların gelip Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme soru sormasını ve biz de o soruya verilen cevaptan istifade etmeyi devamlı isterdik. Ve bazen Medine'nin dışından Bedeviler gelir Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e soru sorarlardı. Biz de istifade ederdik. Ta ki bu yasak sonradan kalktı yani. Artık sahabeler hani, e, soru hususunda e, çok sıkışınca Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem aşırıya gitmemek şartıyla bu yasada kaldırmış oldu ki bir hadisinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor <gülüyor> Diyor ki size söylemiş olduğum şeylerle yetinin daha fazlasını benden istemeyin. Sizlerin muhatap olmadığı, mükellef olmadığı şeyleri gelip sorarak kendinize bunları farz kılmayın. Ki birçok mesele soru üzerine ashaba farz kılınmıştı. Onlar mükellefiyet altına girmişlerdi. Yani sorunun akabinde hüküm çıktığından dolayı başlasa sen diyor ki soru sorarak mükellefiyetinizi artırmaya çalışmayın. Size neyi söylüyorsam onda kalın. Onunla amel edin. Sizden önceki ümmetlerin helakı peygamberlerine olan ihtilafları ve çok soru sormaları sebebiyledir. Bakın, bundan önceki ümmetlerin helakından bir kısım, çok soru sormaları ve peygamberlerine olan muhalefetten dolayıdır diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. فَاِذَا اَمَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ فَأْتُوا مِنْهُمَ اسْتَطَعُ Ben sizlere bir şey emredersem, gücünüz yettiğince onu yapmaya çalışın. وَاِذَا لَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَدَعُوهُ Ve ben sizlere bir şeyden yasaklarsam ne yedersem sizleri onu da diyor bırakın ondan uzaktırın diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Onun için çok soru sormak dinen yasaklanmış olan bir şeydir. Yani farazi fıkıktan ümmet yasaklanmıştır. Farazi fıkı insanın mükellefiyetini artırır. Yani olmayan Ferham bir şekilde önümüze vafiayla gelmemiş ama farazi olarak şöyle şöyle olursa cevap bunun hükmü olur. Daha öyle bir şeyle karşılaşmamışız. Onun için bu tip meselelerden uzak durmak gerekir ki bu her türlü mümine zarar verir. En büyüğünden boş vaktini almış olur. Son hadisin son ibaresi ise yine yasaklanan haram kılınan şeylerden birisi ve ibaatul mal en önemli meselelerden birisi malın zayi olmasını da malı zayi etmeyi de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem haram kılmıştır. Malı zayi etmek. Resulullah sallallahu diyor ki kıyamet günü şu üç kişi şu üç şeyin hesabını vermeden şu üç şeyin hesabını vermeden kesinlikle cennete adımını atamaz. Birincisi ne öğrendin, ve öğrendin ne, ne amel ettin. Yani ne Hangi ilmi talep ettin ve hangi amel ile hayatını sürdürdün? İkincisi malını nereden kazandın, nereye harcadın? Üçüncüsü ise ömrünü, gençliğini nerede tükettin, nerede harcadın? Bunlar gerçekten Müslümanın her daim kendisine sorması gereken, kendisini nefsini muhasebe etmesi gereken şey. Neyle amel ediyoruz? Neleri öğreniyoruz? malımızın nereden kazanıp nereye harcıyoruz? Sadece kazandığımız yer helal olmayacak. Harcadığımız yerde helal olacak. Malımızı zayi etme meselesinde hem kazandığımız yer helal olacak hem de harcadığımız yer. Üçüncüsüdür ömrünü gençliğini nerede tükettiğim. Malı zayi etmek ümmete haram kılınmıştır. Bunun birkaç tane e, sebebi ve birkaç başlığı altında incelenebilir. Birincisi kişi tamamen malını harama gark etmişse bu en bariz ve en meşhur haram sebeplerinden birisidir. Yani kazancı da harcaması da tamamen haram üzereyse faiz üzereyse Allah'ın ve Resulünün haram kılmış olduğu bir şekildeyse zaten bu malı zayi etmenin en büyük e, alametidir. İkincisi kişi malını helak etmesi telef etmesi. Ne demek? Yani e, belli bir mal kazandım belli bir mal varlığım var Ee, misal olarak söylüyorum. Ateşe verdin evini. Arabanı ateşe verdin keyfi olarak. Hı. Telef ediyorsun. Yani malını kazandıysan onun harcamasını da Allah Azze Celle veya Resulüne sorman gerekir. Ben kazandım ne de istediğim gibi atarım, yakarım, istediğimi yaparım deyip malı telef edemezsin. Böyle bir şeyle de karşı karşıya kalan malı zayi etmiş olur. Bu da haram kılmış olan şeylerden birisidir. Üçüncüsü ve en fazla insanların karşılaşmış olduğu mesele ise malını israf etmesi. Malını israf etmesi de malın zayiatına girer. İsraf bir şekilde mal malı kullanmak malın zayiatına girer. Bunun da hesabını Allah azze ve celle'ye vereceğiz. Üç türlü mala bakış şekli vardır. Malımız çok olsun az olsun. Mala üç türlü bakış şekli vardır. Birincisi yakışı malına kavunca Karun penceresinden bakar. İkincisi ya kişi malına belam penceresinden bakar. Belama göre malına bir bakış açısı vardır. Üçüncüsü ise mümin gibi, müslüman gibi bakar. Karun nasıl bakardı malına? Karun'un özelliği neydi? Şimdi Karun'u biliyorsunuz Musa a.s. döneminde tabiri caizse dünyanın en zengini, kendisine verilen hazinelerin arahtarlarını bir grup veriyor deve zor taşıyacak şekilde bir grup cema zor taşıyacak şekilde Allah azze kendisine mal vermiş. Malıyla övülen, böbürlenen, malıyla ilahlık taslayan bir zalimdi Karun. Bir gün diyor ki Allah azze ve celle de فَخَرَ جَعَلَى Bir gün kavmine ziyneti ihtişamı içerisinde malının o heybetiyle üzerinde işte en güzel elbiselerle, en güzel altınlarla, gümüşlerle Ayakkabılarla diyelim çıktı kalmin'in karşısına. Ve bir grup insan kendisine de dedi ki dövürlenme. Senden büyük Allah var. Bu malı sana veren Allah aynı şekilde senden geri almasını da bilir. Niye dövürleniyorsun gibisinden. Karnun cevabı şuydu: İnname utitu ala ilmin indi. Ben bu mala kendi katımda olan bir ilim sebebiyle ulaştım. Bu mal bana ...kendimdeki bir ilim sebebiyle verildi. Yani bu malı ben... öyle e, ...gökten yağmadı bu mal bana... ...ben kendi bileğimle, kendi aklımla... ...kendi zihnimle çalıştım, kazandım dedi. Bugün günümüzde... ...kazanmış olduğum mala... ...bu pencereden bakanlar var mı? Var. Ben bugün buraya geldiysem okuduğum kazandım... ...sen yatarken biz işte okuyorduk... ...üniversiteler bitirdik, tarlada çalıştık... ...bağda çalıştık, basit bir şekilde gelmedik... ...alnımızın teriyle biz bu... Hazineyi biz bu serveti kazandık diyen insanlar bugün var mı? Var. İşte bunlar mallarına karun penceresinden bakmaktalar. Karun ne dedi? Bu bana kendi katımdaki bir ilim sebebiyle verilmiştir. Benim hayata bakış açısından kazanmış olduğum bir servettir bu dedi Karun. Bugün de böyle insanlar var. Ne yazık ki bunlar hayata karun penceresinden bakmaktalar. Belam penceresinden bakış ne demek peki? O da karun'u Bu şekilde insanlar arasında böyle zinetiyle ihtişamıyla gören insanlar oldu Allah özel diyor ki işte o e, karun kavmine o ihtişamıyla tüm zenginliğiyle ile işte o zinetiyle çıktığı zaman bazı kesim dedi ki yanile telemitleme karun innehu alayım dediler ki Ah keşke şu karuna verilen mal bize de verilmiş olsaydı ah keşke şu Karun'un malı bizim olsaydı, bizim de böyle malımız olsaydı, bizim de böyle bir ihtişamımız olsaydı. Ne büyük bir paydır, ne büyük bir şanstır dediler. İşte bu da mala, hayata belam penceresinden bakıştır. Yani Allah Azze ve Celle malın sahibi alan da veren de Allah Azze ve Celle olmasına rağmen İnsanların zengin olanların mallarına, zengin olanların israfına, zengin olanların o kibirine bakarak ah keşke bizim de böyle bir malımız olsaydı. Vay be adamın ne malı var, ne ev yapmış, ne yat yapmış, ne arabası var deyip keşke benim de şöyle şeyim olsaydı, böyle buyum olsaydı demek de işte meseleye dünyaya belam penceresinden bakıştır. Bir de müslümanca ve mümince bakış var ki Rabbim bizleri bunlardan kılsın. Mümin nasıl bakar ki orada da yine, yine Karun'la alakalı ayetin devamında diyor ki bir grup belam gibi ah keşke bizim de Karun'a verilen mal kadar bize de mal verilmiş olsaydı dedi. Müslümanlar da dedi ki veylekum size yazıklar olsun size yazıklar olsun Karun sana da yazıklar olsun Karun'un malına keşke çekerek talep edenler bizim de böyle malımız olsun diyenler sizlere de yazıklar olsun. Gerçi sevabullahı hayrun limen amana ve amila Allah'ın sevabı amel karşılığında almış olduğunuz Allah'ın size vermiş olduğu sevap muhakkak ki iman eden ve salih amel işleyenler için daha hayırlıdır. Karun'un malı ne ki? Dünyalık mal ne ki? En büyük servet, en büyük hazine muhakkak ki sevaptır. Allah'a itaat etmektir, ibadet etmektir en büyük servet, en büyük hazine Allah'a kul olmaktır dediler onlar. İşte bu da hayata mümince bakıştır. Bir Karun'u düşünün, o kadar saltanat, o kadar servet ve birlikte yerin dibine göçtü. Hadiste kıyamete kadar da göçmesi devam edecek diyor. Belamları düşünün, belamları düşünün, mal tutkunu olmaktan dolayı, malla yatıp kalkmalarından dolayı, devamlı mal talep ettiklerinden, mallarıyla beraber helak oldular. Bir de müminleri düşünün. Onlar da Allah'a olan bu bağımlılıklarıyla mala değil de ibadete ve salih amele olan düşkünlükleriyle cenneti kazandılar. Rabbim bizleri bunlardan kılsın. Yani bizler artık dünyaya hangi pencereden bakacağımızı öğrenmiş olduk. Zenginlerin mallarına, mülklerine, yaklarına, katlarına kesinlikle bakıp gözümüzü dikmeyeceğiz. Ya Rabbi Onların malını mülkünü gördükçe Ya Rabbi sen bize senin rızanı almaya götüren, senin rızanı alacak ibadetler nasip eyle değil. Onların malını gördükçe biz Rabbimizden daha fazla ibadet isteyelim. Onların mülkünü, makamını gördükçe biz Rabbimizden kendisine hoşnut edecek ameller isteyelim. Bırakın mal, mülk, bütün servet onların olsun. Biz de Rabbimizin rızasını almaya çalışalım. Allah Azze hepimize nasip etsin. Ayetin sonunda da yine üç şeyi zikrettikten sonra diyor ki وَمَا يُلَقَّهَا اِلَّا Bu Allah katındaki o değerli olan sevaba ise, Allah'ın rızasına ise, Karun'un, Belam'ın malına değil de Allah katındaki o cennetlere, Allah'ın sevabına ise diyor ancak sabredenler ulaşabilir. Ancak sabredenler kavuşabilir. Kavuşmak isteyenler sabredecekler. Ne hesap edecekler? Dünyada Allah'a ibadete, itaate, sıkıntı, musibetlere göğüs gelerek Allah Azze ve Celle'ye ibadete devam edecekler. Kesinlikle dünyaya meyletmeyecek. Dünyaya şöyle gözünün ucuyla dahi olsa bakmadan Rabbinin rızasını almaya çalışacak Allah Azze ve Celle inşallah. Kalbimize ahiret sevgisi, kendi sevgisini, Resulünün sevgisini versin. Dünyayı bizlere celih görmeyi dünyadan uzak durmayı dünyanın dünyaya buz etmeyi inşallah bizlere Allahu Teala nasip etsin. Subhanakallahumma bihamdik eşhedü en la ilahe illa ente estevfiruke